Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman O'nun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı Gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün Onlar derler ki Ey Rabbimiz iman ettik Bizi de şahitlerden yaz Hem biz Rabbimizin bizi iyi kişilerle birlikte cennete sokmasını arzulayıp dururken, neden Allah'a ve hak olarak bize gelen şeylere inanmayalım? Böyle demeleri sebebiyle, Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerle mükâfatlandırmıştır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte iyilik yapanların mükâfatı budur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar da cehennem ehlidir. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram saymayın. Ve aşırı da gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yiyin ve inandığınız Allah'tan korkun. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden sizi sorumlu tutar. Bozulan yeminin kefareti cezası ailenize yedirdiğinizin ortalamasından on yoksulu yedirmek veya giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Verecek bir şey bulamayan kimse içinde üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın cezası budur. Yeminlerinizi koruyun. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar ki şükredesiniz. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, putlar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 Kötülüklerden sakının, eğer yüz çevirirseniz biliniz ki peygamberimize düşen sadece apaçık tebliğdir. İman edip salih amel işleyenler, Allah'tan korktukları, imanlarında sebat ettikleri, salih amel işlemeye devam ettikleri, sonra Allah'tan sakındıkları, imanlarından ayrılmadıkları, Yine Allah'tan korktukları ve iyilikte bulundukları müddetçe daha önce yediklerinden dolayı kendilerine bir günah yoktur. Allah iyilikte bulunanları sever. Ey iman edenler! Allah sizi ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği bir avla dener ki, gizlide kendisinden korkanları meydana çıkarsın. Kim bundan sonra sınırı aşarsa, onun için acı bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramlı iken av hayvanı öldürmeyin. İçinizden kim kasten onu öldürürse, yaptığı işin vebalini tatması için, öldürdüğü hayvanın dengi ona cezadır ki, Kabe'ye ulaşacak bir kurban olmak üzere, Buna yine içinizden iki adaletli kişi hükmeder. Yahut ceza olmak üzere bir kefarettir ki ya o nispette fakirleri doyurmak yahut onun dengi oruç tutmaktır. Allah geçmişi affetmiştir. Fakat kim de bu suçu tekrarlarsa Allah ondan intikamını alır. Allah daima galiptir, intikam sahibidir. Size ve yolculara yiyecek olmak üzere deniz avı ve onu yemek helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz müddetçe size haram edilmiştir. Huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. Allah Kabe'yi, o beyt-i haramı haram ayı, kurbanı ve kurbanlardaki gerdanlıkları insanlar için bir nizam kıldı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu sizin de bilmeniz içindir. İyi bilin ki Allah hem cezası çok şiddetli olandır, hem de çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Peygamberin üzerine düşen sadece duyurmadır. Allah açıkladıklarınızı da, gizlediklerinizi de bilir. De ki, pis olan şeyle temiz olan şey bir olmaz. Pis olanın çokluğu hoşuna gitse bile, ey selim akıl sahipleri, Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Ey iman edenler! Açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek olan şeylerden sormayın. Eğer onları Kur'an indirilirken sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onlardan geçmiştir. Allah çok bağışlayan ve çok yumuşak davranandır. Sizden önce gelen bir kavim bunları sormuştu da sonra inkar etmişti. Allah ne bahireyi, ne saibeyi, ne vasileyi ve ne de hamı meşru kılmıştır. Fakat küfredenler Allah'a yalan iftira etmektedirler. Onların çoğunun akılları ermez onlara Allah'ın indirdiği kitabına ve peygambere gelin dendiği zaman atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolu da bulamayan kimseler olsa da mı onlara uyacaklar ey inananlar kendinize dikkat edin siz doğru yolda olduğunuz takdirde, doğru yoldan sapanlar size zarar veremezler. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Yaptıklarınızı size o haber verecektir. Ey iman edenler! İçinizden birine ölüm emareleri geldiği zaman, vasiyet sırasında aranızdaki şahitliğin hükmü, kendi içinizden iki adaletli şahit, yahut yeryüzünde yolculuğa çıkmış iseniz, ölüm emareleri de size gelip çatmışsa, sizden olmayan, Müslüman olmayan diğer iki şahit tutmaktır. Eğer bunlardan şüpheye düşerseniz, o iki şahidi namazdan sonra alıkorsunuz. Onlar da Allah'a şöyle yemin ederler, akraba bile olsa, Yemini bir çıkar karşılığı satmayacağız. Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Aksi halde günahkarlardan oluruz. Eğer o iki şahidin bir günah işledikleri anlaşılırsa, Ölene daha yakın olan hak sahiplerinden diğer iki kişi, Onların yerine geçerler. Ve bizim şahitliğimiz, önceki iki kişinin şahitliğinden daha doğrudur. Biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Aksi halde biz de zalimlerden olurduk diye Allah'a yemin ederler. İşte bu, şahitliklerini gerektiği gibi yapmaları yahut yeminlerinden sonra yeminlerinin kabul edilmemesinden korkmaları için en iyi yoldur. Allah'tan korkun, ve emirlerini dinleyin. Allah doğru yoldan çıkan bir topluluğu hidayete erdirmez. Allah rasulleri topladığı gün size ne cevap verildi der. Bizim bilgimiz yok derler. Gizlileri bilen yalnız sensin. Sen. Allah şöyle diyecektir. Ey Meryem oğlu İsa sana ve annene olan nimetimi hatırla. Hani seni Ruhul Kudüs, Cebrail'le desteklemiştim. Beşikteyken ve kemale ermişken insanlarla konuşuyordun. Sana yazıyı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. İznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapmış ve ona üflemiştin. O da iznimle kuş olmuştu. Anadan doğma kör olanı ve alaca hastalığına yakalanmış kimseyi iznimle iyileştirmiştin. Ölüleri iznimle hayata çıkarmıştın. İsrailoğullarına ayetlerle geldiğin ve onlardan inkar edenlerin bu ancak apaçık bir sihirdir dedikleri zaman seni onlardan korumuştum. Hani havarilere bana ve Resulüme iman edin diye ilham etmiştim. Onlar da iman ettik, bizim şüphesiz Müslümanlar olduğumuza şahit ol demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi dediler. İsa da inanıyorsanız Allah'tan korkun dedi. Havariler, istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz iyice yatışsın senin bize doğru söylediğini bilelim ve bunu bizzat görenlerden olalım dediler. Meryem oğlu İsa da Allah'ım Rabbimiz bizim üzerimize gökten bir sofra indir ki bizim için önce ve sonra gelenlerimiz için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi. Allah buyurdu ki, ben onu size indireceğim. Fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse, ben ona, ademlerden hiç kimseye yapmayacağım bir azabı yaparım. Ve Allah demişti ki, ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara, ben ve annemi, Allah'tan başka iki tanrı edinin dedin. Haşa dedi. Sen yücesin. Benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemem bana yakışmaz. Eğer demiş olsam sen bunu bilirsin. Sen benim nefsimde olanı bilirsin. Ben ise senin nefsimde olanı bilmem. Çünkü gaypları bilen yalnız sensin. Sen. Ben onlara sadece senin bana emrettiklerini söyledim. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Aralarında olduğu müddetçe onlara şahit edim. Fakat sen beni vefat ettirince onları gözetleyen yalnız sen oldun. Sen her şeyi görensin. Eğer onlara azap edersen onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, şüphesiz sen daima üstünsün, hikmet sahibisin. Allah buyurdu ki, bu sadıklara doğruluklarının fayda sağladığı gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş budur. Göklerin, yerin ve bunlarda bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. O her şeye kadirdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Böyleyken kafirler hâlâ Rablerine başkalarını eşit sayıyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra size bir ecel takdir eden odur. Tayin edilen bir ecelde kıyamet zamanı onun katındadır. Sonra bir de şüphe ediyorsunuz. O göklerde de yerde de tek Allah'tır. Sizin gizlinizi, açığınızı ve ne kazandığınızı bilir. Onlara Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirmesinler. Hak kendilerine gelince onu yalanladılar. Alaya aldıkları şeyin haberi yakında kendilerine gelecektir. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkanları onlara vermiştik. Onlara gökten bol bol yağmur indirmiş, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Fakat onları günahlarından dolayı helak ettik ve kendilerinden sonra başka bir nesil yarattık. Eğer sana kağıtta yazılı bir kitap indirmiş olsak da, onu elleriyle tutsalardı, yine de o kafirler, muhakkak ki bu apaçık bir sihirdir derlerdi. Ona bir melek indirmeli değil miydi dediler. Eğer bir melek indirseydik, iş bitirilmiş olurdu. Sonra kendilerine hiç göz açtırılmazdı. Eğer peygamberi biz bir melek yapsaydık, yine de onu bir adam şeklinde yapardık ve onları yine düştükleri kuşkuya düşürürdük. Senden önce de peygamberlerle alay edilmişti. Fakat onlardan alay edenleri, alay ettikleri şey verdi. De ki, yeryüzünde dolaşın da yalandıyanların sonu nasıl olmuş görün. De ki, göklerde ve yerde olanlar kimindir? Yine de ki, Allah'ındır. O, rahmet etmeyi kendi nefsine yazmıştır. Sizi varlığında asla şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır. Ama kendilerini zarara sokanlar inanmazlar. Gecede, gündüzde barınan her şey O'nundur. O, şitendir bilendir. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, besleyen, fakat kendisi beslenmeyen Allah'tan başka dost mu tutayım? Yine de ki, ben İslam olanların ilki olmakla emrolundum. Ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. De ki, eğer Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkarım. O gün kimden azap giderilirse, kuşkusuz Allah ona rahmet etmiştir. İşte apaçık kurtuluş budur. Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine kendisinden başka açacak yoktur. Ve eğer sana bir hayır dokundursa, kuşkusuz o, her şeyi yapabilendir. O, kullarının üstünde tam hakimdir. O, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. De ki, Şahitlik önünden hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir ve bana bu Kur'an vah yolundu ki, onunla hem sizi, hem de sizden sonra kendisine ulaşan herkesi uyarayım. Allah'la beraber başka ilahlar olduğuna siz gerçekten şahitlik eder misiniz? De ki ben buna şahitlik etmem. De ki o ancak ve ancak bir tek ilahtır ve gerçekten ben sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, peygamberi kendi oğullarını bildikleri gibi bilirler. Kendilerine yazık edenler var ya, işte onlar iman etmezler. Allah'a iftira ederek yalan uydurandan veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Hiç şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eremezler. O gün hepsini mahşere toplayacağız. Sonra Allah'a ortak koşanlara hani nerede o Allah'a ortak saydığınız ortaklarınız diyeceğiz. Sonra onlar Rabbimiz Allah'a yemin ederiz ki biz müşriklerden değildik demekten başka bir özür bulamayacaklar. Bak vicdanlarına karşı nasıl yalan söylediler. O uydurdukları putlar da kendilerinden kaybolup gitti. İçlerinden seni dinleyenler de vardır. Fakat biz onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne örtüler, kulaklarının içine de ağırlık koyduk. Onlar bütün delilleri görseler bile yine ona inanmazlar. Hatta sana geldiklerinde seninle tartışırlar. Ve o kafirler bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Onlar insanları Kur'an'a iman etmekten men ederler. Hem de kendileri ondan uzak dururlar. Böylece yalnız kendilerini mahvediyorlar ama farkında değiller. Onların ateşin üzerinde durduruldukları zaman... Ne olurdu dünyaya döndürürseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık da müminlerden olsaydık dediklerini bir görsen. Hayır, daha önce gizleyip durdukları karşılarına çıktı da ondan. Yoksa geri çevrilselerdi yine men edildikleri şeyi yapmaya dönerlerdi. Çünkü onlar yalancıdırlar. Dediler ki, dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Biz diriltilecek değiliz. Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman onları bir görsen, Rableri onlara şöyle der, bu bir gerçek değil midir? Onlar da Rabbimize yemin ederiz ki gerçektir derler. Rableri de onlara öyleyse, İnkarınız sebebiyle azabı tadın der. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten hüsrana uğramışlardır. Kıyamet günü ansızın gelince onlar günahlarını sırtlarına yüklenmiş olarak şöyle derler. Dünyada yaptığımız kusurlardan dolayı yazıklar olsun bize. Bakın yüklendikleri günah ne kötüdür. Dünya hayatı, eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise, Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız? Onların söylediklerinin, seni üzdüğünü elbette biliyoruz. Onlar, aslında seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler, Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. ...senden önce de peygamberler yalanlanmıştı. Kendilerine yardımımız gelinceye kadar... ...yalanlanmaya ve eziyet olunmaya sabrettiler. Allah'ın sözlerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz ki sana peygamberlerin haberlerinden bir kısmı gelmiştir. Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse... ...haydi gücün yetiyorsa... Yerin içine inebileceğin bir delik Ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki Onlara bir mucize getiresin Allah dileseydi elbette onları hidayet üzerinde toplardı O halde cahillerden olma Daveti ancak dinleyenler kabul ederler Ölülere gelince Allah onları diriltir Sonra ona döndürdülerler. Dediler ki: "Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi?" De ki: "Şüphesiz ki Allah bir mucize indirmeye kadirdir. Fakat çokları bilmezler. Yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi birer ümmet olmasınlar." Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır. Sonra hepsi Rablerinin huzurunda toplanırlar. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir. Allah, dilediği kimseyi şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola koyar. De ki, kendinizi hiç düşündünüz mü? Allah'ın azabı size gelse, veya kıyamet vakti gelse Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Eğer sözünde doğru kimselerseniz cevap verin. Hayır, yalnız o Allah'a yalvarırsınız. O da dilerse kaldırılmasını istediğiniz belayı kaldırır ve o zaman ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Şüphesiz ki senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Bize yalvarsınlar diye onları darlık ve sıkıntıyla yakalayıp cezalandırdık. Hiç olmazsa kendilerine baskınımız geldiği zaman olsun, yalvarmalı değiller miydi? Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan yaptıklarını kendilerine güzel gösterdi. Kendilerine hatırlatılanları unuttuklarında... Onlara her şeyin kapısını açtık. Nihayet kendilerine verilen o nimetlerle sevinip zevk alınca, onları azabımızla ansızın yakalayı verdik. Hemen ümitsizliğe kapılıp şaşkına döndüler. Böylece zulmeden kavmin kökü kesildi. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. De ki. Söyleyin bakalım, eğer Allah kulaklarınızı ve gözlerinizi alır da, kalplerinize mühür vurursa, Allah'tan başka onları size getirecek Tanrı kimdir? Dikkat et, ayetlerimizi nasıl türlü türlü açıklıyoruz? Sonra da onlar yüz çeviriyorlar. De ki, söyler misiniz bana, size Allah'ın azabı ansızın, veya açıkça gelirse zalim toplumdan başkası mı helak olur? Biz peygamberleri ancak rahmetimizin müjdecileri ve azabımızın habercileri olmak üzere göndeririz. Artık kim iman edip durumunu düzeltirse onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, Yapmakta oldukları fenalıklar yüzünden, Onlara azap dokunacaktır. De ki, Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Ve size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vah yolunana uyuyorum. De ki, Körle gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz? Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Onlar için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Gerekir ki Allah'tan korkarlar. Sırf Allah'ın rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua edenleri huzurundan kovmak. Onların hesabından sen sorumlu değilsin. Onlar da senin hesabından sorumlu değiller. Onları yanından kovduğun takdirde zalimlerden olursun. Biz onlardan kimini, kimiyle Allah aramızdan bunlara mı lütfunu layık gördü desinler diye işte böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri daha iyi bilen değil midir? Ayetlerimize inananlar sana geldikleri zaman onlara şöyle söyle. Selam olsun size. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizden her kim bilmeyerek bir kötülük işleyip de sonra arkasından tövbe eder, kendini düzeltirse muhakkak ki o bağışlayan, esirgeyendir. Suçluların tuttuğu yol açığa çıksın diye Ayetleri işte böyle genişçe açıklıyoruz. De ki, şüphesiz ki bana Allah'tan başka yalvardıklarınıza ibadet etmem yasaklandı. De ki, sizin çarpık isteklerinize uymayacağım. Eğer uyarsam o zaman sapıtmış olur, doğru yolda gidenlerden olmamış olurum. De ki, ben Rabbimden apaçık bir delile dayanmaktayım. Siz ise onu yalanladınız. O çabuk gelmesini istediğiniz azap benim elimde değildir. Hüküm ancak Allah'a aittir. Gerçeği o anlatır. Ve o hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, sizin çabuk gelmesini istediğiniz azap benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızdaki durum herhalde, sonuçlanmış olurdu. Allah zulmedenleri en iyi bilendir. Gaybın anahtarları O'nun katındadır. Onları O'ndan başkası bilmez. Karada ve denizde olanları O bilir. Ve bir yaprak düşmez ki O'nu O bilmesin. Ne toprağın karanlıklarında bir tane ne de kuru ve yaş ve Hiçbir şey yoktur ki o her şeyi açıklayan kitapta bulunmasın. Sizi geceleyin ölü gibi uyutan, gündüzün ne yaptıklarınızı bilen, sonra ölüm anı gelinceye kadar gündüzleri sizi uyandırıp kaldıran O'dur. Sonunda da dönüşünüz ancak O'nadır. Sonra bütün yaptıklarınızı size O haber verecektir. O kulları üzerinde hükümranlık sürdürür ve size koruyucular gönderir. Sonunda sizden birinize ölüm geldiği vakit elçilerimiz hiç eksiklik yapmadan onun canını alırlar. Sonra da gerçek meblalarına döndürülürler. Dikkatli olun hüküm ancak onundur ve o hesap görenlerin en süratlisidir. De ki bizi bu tehlikeden kurtarırsa elbette şükredenlerden olacağız diye gizli ve aşikar ona yalvarıp dururken karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? De ki Allah sizi ondan ve bütün sıkıntılardan kurtarır sonra da siz yine ortak koşarsınız. De ki, onun üstünüzden ve ayaklarınızın altından azap göndermeye, yahut sizi fırkalara ayırıp, kiminizin kiminize hıncını tattırmaya gücü yeter. Bak, ayetlerimizi nasıl inceden inceye açıklıyoruz ki, onlar iyice anlasınlar. Kavmin o Kur'an'ı yalan saydı, halbuki o gerçektir. De ki, ben... ''Sizin vekiliniz değilim. Her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır. Siz de onu yakında bileceksiniz.'' Ayetlerimiz hakkında münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman hemen onlardan uzaklaş ki ondan başka söze dalsınlar. Eğer şeytan bunu sana unutturursa hatırladıktan sonra hemen kalk.'' O zalimler topluluğuyla oturma. Allah'tan korkanlara o zalimlerin hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat bu bir hatırlatmadır. Gerekir ki sakınırlar. Dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinen ve kendilerine dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak ve hiçbir kimsenin kazandığı şey yüzünden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 can yakıcı bir azap vardır. De ki, biz Allah'ı bırakıp da bize fayda veya zarar vermeyen şeylere mi yalvaralım? Allah bizi doğru yola kavuşturduktan sonra ardımıza mı dönelim? Arkadaşları bize gel diye doğru yola çağırdıkları halde, yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıp, şeytanların ayartarak uçuruma çektikleri ahmak gibi mi olalım? De ki, Allah'ın gösterdiği yol yegane doğru yoldur. Bize bütün alemlerin Rabbine teslim olmamız emrolundu. Bize namazı dosdoğru kılın, Allah'a karşı gelmekten sakının diye emredildi. Toplanacağınız yer O'nun huzurudur. Gökleri ve yeri ''Yerli yerince yaratan O'dur. Bir şeye ol dediği gün hemen verir. Onun sözü haktır. Sura üfürüldüğü günde mülk ancak O'nundur. O gizliyi ve açığı bilendir. O hikmet sahibi her şeyden haberdardır.'' İbrahim babası Azer'e demişti ki, ''Sen putları tanrı mı ediniyorsun?'' Doğrusu ben seni ve kavmimi açık bir sapıklık içinde görüyorum. Böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu, muhteşem varlıklarını gösteriyorduk ki kesin inananlardan olsun. Üzerine gece bastırınca bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca da ben batanları sevmem dedi. Ayı doğarken gördü, Rabbim budur dedi. O da batınca, yemin ederim ki Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi, elbette sapıklığa düşen topluluktan olurdum dedi. Güneşi doğarken görünce, Rabbim budur, bu hepsinden büyük dedi. O da batınca dedi ki, ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben yüzümü tamamen gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim. Ve artık ben asla Allah'a ortak koşanlardan değilim. Kavmi onunla tartışmaya başladı. O da onlara dedi ki, ''Beni doğru yola eriştirdiği halde Allah hakkında benimle mücadele mi ediyorsunuz? Ona ortak koştuklarınızdan hiç korkmuyorum.'' Ancak Rabbimin dilediği şey hariç. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hiç düşünmez misiniz? Hakkında hiçbir delil indirmediği halde, siz Allah'a ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da, ben sizin ortak koştuklarınızdan nasıl korkarım? Eğer bilirseniz söyleyin, bu iki topluluktan hangisi güven içinde olmaya daha layıktır? İman edenler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar. İşte güven onlarındır ve doğru yolu bulanlar da onlardır. İşte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Muhakkak Rabbin hikmet sahibidir, bilendir. Biz ona İshak'ı, Yakup'u da hediye ettik. Hepsine de doğru yolu gösterdik. Nitekim daha önce Nuh'a ve onun soyundan Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Musa'ya ve Harun'a da yol göstermiştik. Biz güzel davrananlara böyle karşılık veririz. Zekeriya Yahya, İsa ve İlyas'a da hidayet ettik. Hepsi de salih kullarımızlandı. İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını da üstün kıldık. Onları seçtik ve doğru yola ilettik. İşte bu Allah'ın doğru yoludur. Kullarından dilediğini o doğru yola iletir. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yaptıkları bütün amelleri boşa giderdi. İşte onlar kendilerine kitap, hüküm, hikmet ve hükümranlık ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Bunlar ona inanmayacak olurlarsa yerlerine onu tanımamazlık etmeyecek bir toplum getiririz. Bunlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların hidayetine uy. De ki, ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O sadece bütün alemlere bir öğüttür. Onlar Allah insanlara hiçbir şey göndermemiştir demekle, Allah'ı gereği gibi tanıyamadılar. De ki, Musa'nın insanlara aydınlık ve hidayet olmak üzere getirdiği, sizin parça parça kağıtlara çevirdiğiniz, bir kısmını belli ettiğiniz, birçoğunu gizlediğiniz, sizinle babalarınızın sayesinde bilmediğiniz birçok şeyleri öğrendiğiniz kitabı kim gönderdi? Onlara karşı sen Allah de. Sonra onları bırak, boş laflara dalarak, oyalansınlar. Bu kitap Kur'an, kendinden önceki kitapları tasdik eden, şehirler anası, Mekke halkını ve çevresindeki bütün insanlığı uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe iman edenler, bu kitaba da iman ederler ve onlar namazlarına da devamlıdırlar. Allah'a karşı yalan uyduran, yahut kendisine hiçbir şey vahyolunmadığı halde bana vahyedildi diyen ve Allah'ın indirdiği gibi bir kitapta ben indireceğim diye iddiada bulunandan daha zalim kim olabilir? O zalimlerin halini ölüm şiddeti içindeyken bir görsen. Melekler onlara ellerini uzatırlar ve ruhunuzu teslim edin. Bugün Allah'a karşı haksız şeyler söylediğinizden ve onun ayetlerine karşı böbürlenmenizden dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız derler. Bugün sizi ilk defa yarattığımız zamanki gibi yapayalnız huzurumuza geldiniz. Size verdiğimiz her şeyi arkanızda bıraktınız. Allah'ın size göre ortağı olduklarını iddia ederek yardımlarına, şefaatlerine güvendiğiniz ortakları yanınızda görmüyoruz. Aranızdaki bütün bağlar artık kesilmiş, güvendiklerinizin hepsi kaybolup gitmiştir. Şüphesiz ki, taneleri ve çekirdekleri yaratan Allah'tır. O, ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkaran O'dur. İşte Allah budur. O halde nasıl yüz çevirirsiniz? Karanlığı yarıp tan yerini ağırtan O'dur. Geceyi dinlenmek için, güneşi, ayı, vakitlerinizi hesaplamak için yaratmıştır. İşte bu, her şeye galip gelen ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Kara ve karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye, Yıldızları sizin için yaratan O'dur. Şüphesiz biz bilen bir toplum için ayetleri geniş bir şekilde açıkladık. Sizi bir tek candan yaratan O'dur. Sonra sizin için bir karar yeri, bir de emanet yeri vardır. Biz ayetlerimizi anlayan bir toplum için apaçık beyan ettik. İnsanlar için karar yeri, babalarının sülbü veya dünya, emanet edildikleri yerse ana rahmi veya kabir hayatıdır. Gökten suyu indiren O'dur. Onunla her çeşit bitkiyi çıkardık. O bitkiden bir yeşillik çıkardık. Ondan da birbiri üzerine binmiş taneler, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları,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 Bilgileri olmadan ona oğullar kızlar uydurdular. Onun şanı onların uydurdukları sıfatlardan münezzeh ve yücedir. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. Eşi de olmadığı halde nasıl olur da çocuğu olur. Her şeyi yaratan O'dur ve O her şeyi bilendir. İşte Rabbiniz Allah bu. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Ona kulluk edin. O her şeye vekildir. Gözler onu göremez. O ise bütün gözleri görür. O lütuf sahibidir. Her şeyden haberlidir. Muhakkak size Rabbinizden basiretler, kalp gözleri geldi. Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de körlük ederse zararı kendisinedir. Ben sizin bekçiniz değilim. İşte böylece ayetleri türlü türlü çevirip açıklıyoruz ki, onlar sana sen bunları bir yerlerden okuyup öğrenmişsin desinler ve bilen bir toplum için de onu iyice beyan edelim. Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka ilah yoktur. Ortak koşanlardan da yüz çevir. Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onlar üzerine bekçi yapmadık. Sen onlara bekir de değilsin. Onların Allah'tan başka yalvardıklarına sövmeyin ki, onlar da bilmeyerek sınırı aşıp Allah'a sövmesinler. Biz her ümmete yaptıkları işi böyle süslü gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir. O onlara ne yaptıklarını haber verir. Müşrikler kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka iman edeceklerine dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki Mucizeler ancak Allah katındadır. Onlara mucizeler geldiğinde de iman etmeyeceklerini siz nereden bileceksiniz? Biz onların kalplerini ve gözlerini çeviririz de, onlar ilkin iman etmedikleri gibi gene de iman etmezler. Biz de onları taşkınlıkları içerisinde kör ve şaşkın bırakırız.